718. konu, Hz. Ali'nin, ben ihtilafı sevimem, demesiyle, sünnet, bidat, cemaat ve cemaatten ayrılma tabirlerinin anlamı hakkındaki görüşleri, Hz. Ali, siz nasıl hükmediyorduysanız öyle hükmedin, çünkü ben ihtilaftan hoşlanmam, ta ki halkın bir cemaati olsun veya arkadaşlarımın öldüğü gibi ben de ölüp gideyim, dedi.